Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde Deve tellal pire berber iken Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken Dağlar tepeler ardında küçücük bir köy Bu köyde de küçücük bir kız varmış Küçük kız küçücük köydeki küçücük evinde Anne ve babasıyla birlikte yaşarmış Küçücük kızın bir de anneannesi varmış Anneannesi köyün dışında ormanın bittiği yerde tek başına yaşarmış. Ama küçük kız onu çok sevdiği için sık sık ziyaretine gidermiş. Yedi yaşına bastığı gün anneannesi ona kırmızı başlıklı bir pelerin armağan etmiş. Küçük kız bu pelerini öyle sevmiş ki yaz kış üstünden çıkartmaz olmuş. Görenler onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamışlar ve zamanla Küçük kızın asıl adı unutulmuş, herkes ona ''Kırmızı başlıklı kız'' demeye başlamış. Günlerden bir gün, annesi kırmızı başlıklı kızı çağırmış. ''Bak yavrum, anneannen hastalanmış, yatıyormuş. Ona bir sepet hazırladım. İçinde hem ilaç hem de yiyecek var.'' ''Bu sepeti ona götürmeni istiyorum.'' demiş. Küçük kız hemen ''Peki anneciğim?'' deyip kırmızı pelerini giymiş. Annesi onun başlığını bağlarken yolda oyalanmamasını, yabancılarla konuşmamasını, hele hele vahşi hayvanlardan mutlaka uzak durmasını öğütlemiş. ''Ormanın yanındaki yoldan gideceksin. Sakın o yoldan ayrılıp ormana sapma.'' demiş. Kırmızı başlıklı kız başlığı başında sepeti kolunda annesine veda ederek yola koyulmuş. Hopluya zıplaya giderken ormandaki ağaçların altında papatyalar görmüş. Altın başları güneş ışığında öyle güzel duruyormuş ki kırmızı başlıklı kız dayanamamış o tarafa yollanmış. Amacı anneannesine kocaman bir demet papatya götürmekmiş. Başlamış papatyaları toplamaya. Ama bu işe kendini o kadar kaptırmış ki yoldan uzaklaştığını, ormanın içine doğru gittiğini fark etmemiş bile. Kırmızı başlıklı kızın kırmızı pelerini yeşil otlar ve sarı papatyalar arasında o kadar çarpıcıymış ki, ormanda al bulmak için dolaşan hain kurt onu ta uzaktan görmüş. Görmesiyle de sepetteki yiyeceklerin kokusunu alması bir olmuş. Hemen kırmızı başlıklı kıza doğru seyirtmiş, bir ağacın altında durup gelmesini beklemiş. Kırmızı başlıklı kız tam ağacın dibindeki papatyaları eline uzatmış ki, hain kurtla burun buruna gelmiş. Korkudan kalbi duracak gibi olmuş, ne olur bana bir şey yapmayın, bırakın yoluma gideyim demiş. Kurt, sinsi sinsi gülümseyerek, yolun ne tarafa diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız, ürkek ürkek ormanın dışına anneannemin evine demiş ve hemen eklemiş anneannem hasta da ona yiyecek ve ilaç götürüyorum. Kurt içinden bugünkü yemeğim de çıktı diye sevinerek kırmızı başlıklı kızın geçip gitmesine izin vermiş. Vermiş ama kırmızı başlıklı kız papatyalara dalıp ormana saptığı için ana yoldan çok uzağa düşmüş. Tekrar yolunu bulup Anneannesinin evine varıncaya kadar saatler geçmesi gerekmiş. Kırmızı başlıklı kız yolunu araya dursun, hain kurt ağaçların arasından kestirmeden giderek anneannenin evine varmış. Yaşlı kadın onu torunu sansın diye başına kocaman bir kırmızı yaprak koymuş, eline de birkaç çiçek alıp tak tak kapıyı çalmış. Anneanne ''Kim o?'' demiş. Hain kurt küçük kızın sesini taklit etmeye çalışarak ''Benim anneanneciğim kırmızı başlıklı kız, sana ilaç ve yiyecek getirdim.'' demiş. Anneanne heyecanlı ''Ama ne iyi, kapının dışındaki ipi çek, hemen açılır.'' demiş. Kurtun da beklediği buymuş, hemen ipi bulup çekmiş, kapıyı açıp girmiş ve başında uyku başlığıyla yatağında yatmakta olan yaşlı kadını bir lokmada yutup midesine indirmiş. Ama hain kurt bu kadarla doyar mı? Elbette doymamış. Eve gelecek olan kırmızı başlıklı kızı ve getireceği yiyecekleri de midesine indirmek için hemen bir kurnazlık düşünmüş giyecek dolabından yaşlı kadının giyeceklerini bulmuş bir gecelik seçip giymiş. Bir de dantelli uyku başlığı bulup başına geçirmiş. Masada duran gözlükleri de burnunun üstüne iliştirdikten sonra anneannesinin yatağına girmiş, kurulmuş. Yaşlı kadına tıpa tıp benzediğini düşünüyormuş ki tik tik tik diye kapının vurulduğunu duymuş. Sesini anneannenin sesine benzetmeye çalışarak "Kim o?" demiş. ''Benim ben, kırmızı başlıklı kız.'' Kurt, ''İpi çek, kapıyı aç, içeri gel.'' demiş. Kırmızı başlıklı kız içeri girmiş. Elindeki çiçekleri masaya, sepeti mutfağa bıraktıktan sonra yatağa yanaşmış. Anneannesini öpecekmiş ki, onu tanıyamamış. ''Anneanneciğim, neden bu kadar değiştin?'' diye sormuş. ''Kurt durur mu?'' ''Hastalıktan.'' demiş. Neden sesiniz bu kadar kalın? Öksürmekten. Neden kollarınız bu kadar uzun? Sana daha iyi sorulmak için. Kırmızı başlıklı kız hala soruyormuş. Neden gözleriniz bu kadar kocaman? Seni daha iyi görmek için. Neden kulaklarınız bu kadar sivri? Seni daha iyi duyabilmek için. Peki neden ağzınız bu kadar büyük deyince kurt... ''Seni daha kolay yiyebilmek için'' deyip açmış kocaman ağzını kırmızı başlıklı kızı bir lokmada yutmuş. Ama midesine iki kişiyi birden indirdiği için karnı o kadar şişmiş ki yerinden kımıldayıp kaçacak gücü kendinde bulamamış. Yatmış sırt üstü yatağa uyumaya başlamış. evinde bunlar olurken kırmızı başlıklı kızın evinde de annesi kızının yolunu gözlüyormuş. Gün batıp akşam olduğu halde kırmızı başlıklı kız görünürlerde yokmuş. Annesi iyice meraklanmaya başlamış ki kırmızı başlıklı kızın babası eve gelmiş. Kızlarının hala gelmediğini öğrenince de asmış tüfeği omzuna koşar adımlarla anneannenin evinin yolunu tutmuş. <Gülüyor> Baba eve gelince bir de ne görsün? Hain kurt yatmış yatağa, üstünde bir gecelik, karnı da vul gibi şişmiş, horul horul uyuyor. Kırmızı Başlıklı kızın babası hemen tüfeğini doğrultmuş, nişan almış ve bum! Kurdu başından vurmuş. Sonra belinden av bıçağını çıkarıp kurdun karnını yarmış. Yarmasıyla birlikte Kırmızı Başlıklı kız ve anneannesi kurtulmuşlar. Sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Üçü de çok mutluymuş. Kırmızı başlıklı kız mutlu olmasına mutluymuş. Ama istemeden annesini merakta bıraktığı için bir an önce evine dönmek istemiş. Babası kurdun postunu omzuna atmış, bir eliyle kızını öteki eliyle de tüfeğini tutarak anneanneye veda etmiş. Onlar hızlı adımlarla evlerine giderken... Anneanne de nihayet torununun getirdiği yiyecek sepetini açıp... ...yemeklerini yemiş, ilaçlarını içmiş. Eh, doğrusu bu gece hepimiz derin bir uykuyu hak ettik demiş. Ve kurdun alt üst ettiği yatağını düzeltip... ...yatmış, uyumuş. Rüyasında gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri kırmızı başlıklı kıza demiş üçüncüsü de bu masalı dinleyenlere. Müzik